Adem Aleyhisselam asi oldu ve cennetten çıkarıldı yani zelle sadir oldu cennetten çıkarıldı 300 sene ağladı afı için 300 sene sonra Cenab-ı Hak dedi ki ya Rabbi anlamda olan nuru Muhammed hürmetine beni afet dedi ve Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şöyle buyurdu dedi ki nereden bildin benim indimde Muhammed'in kıymetini? Buyurdu ki Adam aleyhisselam bana can verdiğim vakitte ben gözüm açtım nereye baktımsa senin isminle Muhammed'in ismini gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hürmetini istedim. O vakit Adem'in de suçu ve günahı affoldu. Allah şöyle ahit peyman eyledi. Her kim ki bana dua eder benim habibim olan sevgilim olan Muhammed'imin ismini sıkıdarsa duasını da duasını reddetmen kabul ederim dedi.